''Dur biraz, sana yalvarıyorum. Yasal haklarım için bir avukat arıyorum. Hayallerim, düşlerim, yarım kalan işlerim. Estetik yapılacak daha burnum, dişlerim. 50 yaşımda ancak voleyi vurabildim. Hortumlar sayesinde holdingi kurabildim. Gerçi ucuza verdim şerefin kilosunu. Ama...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 hacım duruyor Nerede bir taze görsem Kalbim küt küt vuruyor Edemedim bir türlü şu nefsimi terbiye Ortalıkta ne görse Tutturuyor ver diye Ey Azrail Bilirim gelince beklemezsin Tükenen vadelere saniye eklemezsin